Geçen haftadan devam. Hayvanlar mülktür. Ekonomik emtiyadırlar ve bir piyasa değerleri vardır. Kedilere, köpeklere ve evimizde yaşayan diğer hayvanlara duygusal olarak bir değer atfediyor olabiliriz ama yasalara göre hayvanlar sadece bizim mülkümüzdür. Canımız ne zaman isterse onları öldürülebilecekleri bir barınağa ya da veteriner kliniğine götürebiliriz. Elbette hayvanlar sahip olduğumuz diğer mal ve mülklerden farklıdır. Çünkü arabaların, bilgisayarların, makinelerin aksine hissedebilir varlıklardır ve çıkarları vardır. Tüm hissedebilir varlıkların çıkarları, Acı ya da yoksunluk çekmemekten yanadır ve türlerine özgü çıkarlarını gözetmeyi tercih ederler. Fakat hayvanların çıkarlarını korumak para gerektirir. Hayvanların çıkarlarını genellikle ekonomik bir gerekçemiz olduğunda insanlar bundan maddi bir yarar sağlayacaksa koruruz. Yani genel olarak yasalar ancak maddi bir yarar sağlanacaksa ...hayvanlara acı çektirmeyi yasaklar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak 1958'de yürürlüğe giren... ...İnsani Kesim Yasası'nı Humane Slaughter Act düşünün. Bu yasa hayvanların yalnızca kesim anındaki çıkarlarını koruyor... ...ama bunu sadece ekonomik olarak daha faydalı olduğu için yapıyor bilinci açık bir şekilde baş aşağı duran ve kesilirken çırpınan büyük hayvanlar mezbaha çalışanlarını yaralar ve ayrıca hayvanın etinde maliyetli zedelenmeler oluşur. Bu nedenle büyük hayvanları bayıltmak ya da hareketsiz kılmak ekonomik açıdan çok mantıklıdır. Böylece, kesim esnasındaki iş kazalarının ve zarar gören etlerin daha düşük fiyatlardan satılmasının önüne geçilmiş olur. Elbette bu hayvanların hayatları boyunca kesim sırasında acı çekmemekten başka çıkarları da olmuştur. Ancak bunlar ekonomik açıdan bir yarar sağlamadığı için korunmaz. İlginçtir ki insani kesim yasası yılda milyarlarcası öldürülen... Ve öldürdüğümüz hayvanların yaklaşık %95'ini oluşturan tavukları kapsam dışında tutar. Neden peki? Çünkü 1958'de tavukları bu yasanın kapsamını almanın ekonomik bir getirisi olacağı düşünülmemişti. Çoğu hayvan savunucusu tavukları güya, tırnak içinde insani bir şekilde Mesela uzuvlarını kesmeden ya da tüylerini yolmadan gazla bayıltarak öldürmenin ekonomik açıdan verimliliği artırarak üretim masraflarını düşüreceği fikri üzerinden kümes hayvanlarının da yasanın kapsamına dahil edilmesi gerektiğini savunuyor. Çalışanlar mevcut kesim uygulamaları sırasında sık sık yaralanıyor ve tavuklar ölmeden önce mücadele ettiği için etleri de epey bir zarar görüyor.